يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدقى الحديث كلام الله وخير الهدي هد محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محتثاتها وكل محتثة بدعة وكل بدعة ضلانة وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي ve وَبَعْدُ Muhterem kardeşlerim, السلام عليكم ورحمة ve وبركاته <gülüyor> Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. <gülüyor> kardeşlerim, bu dersimiz Allah Resulü Hz. Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in ümmet üzerindeki hakları adlı silsile halinde yaptığımız derslerin sonuncusu inşallah. Böylelikle bu e, silsile halinde yaptığımız bu dersimizi bu son dersimizde noktalayacağız inşallah ve Allah ömür verirse e, daha başka e, bu türden bir kitaba devam edeceğiz. Allah nasip ederse. Bugünkü konumuz ise birincisi e, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam adına yemin etmenin hükmü hakkında olacaktır. E, kardeşlerim e, Müslümanlar ne olursa olsun veya kainattaki büyüklüğü ne olursa olsun arş, kürsü, kabe veya melekler onların adına yemin edilmemesini söylemişlerdir. Ve buradaki soru Allah Resulü Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin adına yemin edilir mi? Yani Muhammed'in adına yemin olsun ki veya Muhammed'e yemin olsun ki Bizlerin alışa geldiği, işte Allah'ın adına yemin ederim ki veya vallahi, billahi, tallahi olarak yemin ettiğiniz şekilde Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın adına, işte Muhammed'in adına veya Muhammed'e yemin olsun ki şeklinde yemin edebiliriz. Nasıl ki işte Kabe'nin adına veya meleklerin adına veya kürsü veya arşın adına yemin edemiyor isek Allah'tan başkasının adına bir peygamber yani bu Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bile olsa Muhammed'in adına yemin ederim ki gibi lafızlarla yemin edilmez. Allah Resulü ve vesselamdan gelen rivayette Allah Resulü vesselam buyuruyor ki Men Her kim yemin edecek ise Allah azze ve celle'nin adına yemin etsin. Ya da sussun buyuruyor Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Başka bir rivayette kim yemin edecekse Allah adına yemin etsin buyuruyor aleyhissalatu vesselam. Yine başka bir rivayette men halefe bi gayri illahi fekat Her kim Allah'tan gayrısına yemin ederse muhakkak şirk koşmuştur. Başka bir rivayette ise muhakkak o Küfür etmiştir, kafir, kafir olmuştur buyurur Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Şimdi Allah Resulü aleyhissalatu vesselam burada yasaklamıştır derken buradaki yasaklama tahrim yani haram olan yasaklamadır. Yani Allah Azze ve Celle'den başkası adına yemin etmek haramdır kardeşlerim. Gelen rivayette şirktir, küfürdür. Eğer bir kimse yemin edecek ise nedir? Ancak ve ancak Allah azze ve celle'nin adına yemin etmesi gerekir. Ne bir peygamber, ne bir melek, ne bir işte kral, ne de bir şeyh adına asla ve asla ne yapılmaz? Yemin edilmez kardeşler. Abdullah İbni Mes'ud, Abdullah İbni Abbas ve Abdullah İbni Ömer'den gelen rivayette diyorlar ki Allah adına yemin etmektense Allah'tan başkası adına yalan olarak Allah adına yalan olarak yemin yalan yere yemin etmektense Allah'tan başkası adına doğru olarak yemin etmeyi tercih eder. Çünkü Allah'tan başkası adına yemin etmek nedir? Şirktir. Ve şirk de yalandan daha büyüktür demişlerdir gelen rivayetlerde. Bu yeminle alakalı hüküm bir de son olarak Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın mevlidini kutlamanın Hükümü kardeşler. Bu da son konumuz. Biliyorsunuz Mevlidi Şerif adına yapılan bir e, ve ibadet olarak yapılan ve Allah Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in Mevlidini doğumunu kutlama adına yapılan ve adına da Mevlidi Şerif denilen bir kutlama var kardeşlerim. Din de bunun hükmü nedir? Bu ne zaman e, ilk olarak kutlanmaya başlanmıştır? Kimler bunun arkasına sığınarak? dine bid'atler, hurafeler ve inkar edilecek şeyler sokmuştur. Birincisi kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam ümmetine iki şeyi yasaklamıştır. İki şeyden sakındırmıştır. Birincisi dinde bid'at uydurmak, ikincisi ise Yahudi ve Hristiyanlara benzemek. Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam'ın mevledini, Mevlidi Şerif hakkını e, adını vererek kutlayan kimseler bu iki mahzurlu şeyde vuku bulmuşlardır kardeşlerim. Birincisi dinde olmayan bir şey iftah etmişler. Bunu bid'at olarak dine sokmuşlar, dinlenmiş gibi uydurmuşlar. İkincisi de bu mevlid-i şerifi yaparak Yahudi ve Hristiyanlara benzemişlerdir. Kardeşlerim Allah Resulü bu mevlid dediğimiz gibi Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın dinde meşru kılmadığı ve ondan sonra ne Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın ashabının ve ne de ondan sonraki iki asırın ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın deyimiyle en hayırlı ümmet benim zamanımdakiler yani sahabe ondan sonra gelenler yani tabi'in ve ondan sonra gelenler yani tebe-ü tabi'in ne Allah Resulü bunu meşru kılmış ne de ilk üç asır böyle bir kutlama yapmış değillerdir kardeşlerim. Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın yapmadığı ve ümmetine de teşvik etmediği bir şey kesinlikle ve kesinlikle dinde olmayan bid'at ve hurafeden başka bir şey değildir. Ki Allah Resulü aleyhissalatu vesselam ne kadar hayır varsa dil adına hepsini ümmetine emretmiş ne kadar da şer varsa hayır olmayan varsa hepsinden de ümmetini ne yapmıştır? Yasaklamıştır, nehiyetmiştir. Öyleyse eğer bu selefi salihin, bu ümmetin en hayırlarını kutlamadığı bir şey nasıl olur da biz tarafından kutlanılmaya başlandır? Ki hiç şüphesiz sahabe, Allah hayra en şiddetli olarak bağlı kalan, hayrı yapmaya en şiddetli olan kimseler, ve yine Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam'ı en çok seven kimselerdi. Eğer bu mevlidi kutlamada, mevlidi şerifi kutlamada hayır olsaydı muhakkak sahabe bunu yaparlardı ve bu hayrı hiçbir zaman kaçırmak istemezlerdi kardeşlerim. Ki burada İmam Malik radıyallahu anh'un sözünü hatırlarız ki kardeşlerim diyor ki her kim İslam'da bir bid'at çıkartır ve bu bid'atı da güzel görürse, yani bit atı hasene derse muhakkak ki o kimse, Allah Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin risaletine getirdiği tebliğe ihanet ettiğini iddia ederdir. Çünkü Allah Azze ve Celle en yevme ekmeltu lekum dinekum ben bugün size dininizi kemale erdirdim, tamamladım buyuruyor. O gün Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam zamanında din olmayan bugün de dinden din değildir demiştir. İmam Malik radiyallahu anhu. Ve yine diyor ki Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam ruhu kavzedildiği zaman, vefat ettiği zaman bu din ne yapılmıştır? Tamamlanmıştır. Ve bize düşen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yoluna tabi olmak ve hiçbir görüşe tabi olmamaktır demiştir. İmam Malik Radiyallahu anhu. Peki kardeşlerim bu mevlidi Kutlama yani Mevlid-i Şerif denilen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı e, doğumunu kutlama bu ümmet içerisinde ne zaman meydana gelmiştir? Tarihi nedir? Kardeşlerim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Mevlidini kutlama ilk olarak Fatimiler zamanında ki bu devlet e, Mısır'da kurulmuş 362 ile 564 yılları arasında hüküm kurmuş bir, e, hüküm sürmüş bir devlettir ki bu devlet dinde olmayan her türlü bidat ve inkar edilen e, hurafeleri dine sokmakla cüret etmiş bir Devlettir kardeşlerim. Fatimiler hükümeti. Bu ümmette daha önce hiçbir zaman böyle Mevlid'i kutlama diye bir şey bilinmiyordu, bilinmiyordu. Ta ki bu Fatimiler devletine gelinceye kadar. Ki bu halifeler Kendilerince bir yıl içerisinde bazı bayramlar icat etmişlerdi kardeşlerim. İşte senenin başında veya her senenin mevsimin başında veya aşure günü veya Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın mevlidi gibi ne yapmışlardı? Kendilerine bu dinde olmayan bayramlar icat ettiler kardeşlerim. Onlardan sonra da tasavvufçular bu e, işe dört elle sarıldılar ve kendilerini bu e, bidatlerini bunun arkasına gizleyerek ne yapmaya yaymaya başladılar sadece Mevlid-i Şerif'te e, yapmakla kalmadılar onun içini işte e, deflerle e, def çalarak veya raks ederek veya başka türlü şeylerle ne yapmaya e, süslemeye başladılar ve bunu da Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam'ın sevgisine bağladılar. Yani biz bunu onu sevdiğimiz için yapıyoruz dediler. Peki Allah ne buyurdu? "Fevalillahu mimma Yazıklar olsun o kimselerin elleriyle yazdıklarına. Ve vaylullahu mimma eksibun. Ve yazıklar olsun onların yaptıkları işi kazandıkları şeylere." Evet onlar sırf bu yaptıkları şeylerle bu mutasavvuflar, sofiler ne yapmışlardır? İşte ee, kendilerini Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı sevdiklerini iddia ettiler. Halbuki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sevgisine ulaşmak nedir? Ancak ve ancak onun bıraktığı esere, yani onun sünnetine uymak, onun sünnetini yaşamak, yaşatmak, yaymakla mümkündür kardeşlerim. Eğer Allah Resulü bir şeyi meşru kılmamışsa, sahabe yapmamışsa, onun adı bidattır kardeşlerim. Ve ilk resmi olarak bu bidatı yaymaları, neşretmeleri de e, Bil kararı muzaffer eliyle gerçekleşmiştir kardeşlerim. Bu kral bu mevlit ihtifalini törenini kutlamak için tam 300 bin dinar masraf etmiş, bütün sofileri, çağır, sofileri çağırmış ta öğlenden sabah namazına kadar, sabaha kadar bunlar işte hani semazenger mi diyorlar? Sema... Zema, semazen mi diyorlar onlarla e, süslemişler ve kendisi de bir fiil katılarak onlarla birlikte raks ederek bu e, mevlit fiilini işleyen ilk kral olmuştur kardeşlerim İrbil kralı muzaffer bu da 300 bin dinar harcayarak bu işte büyük bir katkıda bulunmuşlardır kardeşlerim bulunmuştur hiç şüphe yok ki bu bidattır ne Allah, e, Allah Azze ve Celle'nin Kur'an'ında, ne, Celle Kur ne Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Kur'an'ında, ne Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinde ne de selefi salihin amelinde böyle bir şey vuku bulmuş değildir kardeşlerim. Dediğimiz gibi bunlar Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sevgisiyle bunu, yaptı, bunu yaptıklarını iddia etmişlerdir. Halbuki bizler daha önceki derslerimizde anlattığımız gibi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sevgisini kazanmak için ne yapmak gerekir? O'nun getirdiğine tabi olmak, O'na itaat etmek, O'nun emrine boyun eğmek, O'nun sünnetini yaşatmak, O'nu yaymak ve kalbiyle, diliyle ve eliyle cihad etmekle gerçekleşir kardeşlerim. Yoksa e, bu da nedir? Daha önceki muhacir ve ensarın yoludur ki onlar bunların yaptıkları gibi bir bidat ne yapmamışlardır? İhtias etmemişler. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın olan sevgilerini hayatlarıyla göstermişlerdir kardeşlerim. Evet. Demek ki bu nedir? Ee, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın mevlidini kutlamak bidattır. Ne Allah Resulü Vesselam bunu emretmiş ne de sahabe yapmıştır. Aynı zamanda bu Hristiyanlara benzemektir kardeşlerim. Hristiyanlar İsa Aleyhisselam'ın e, mevledini kutlamışlar, onun doğumunu yapmışlar. O doğum gününü kendileri için bir bayram ilan etmişler ve her türlü çirkefi e, haramlığı ne yapmışlardır? Onlar da yapmışlardır. Hatta günümüzde nedir? Yılbaşı olarak bu rizalet kutlanmıştır. Halbuki yılbaşı dedikleri nedir? Hristiyanların İsa Aleyhisselam'ın doğumunu kutladıkları gündür kardeşlerin yılbaşı dedikleri. Bizim Türkiye'de de ne yaparlar? Kendilerini Müslüman olduklarını zannedenler sabah kadar içki içerler affedersiniz ve her türlü çirketliği, pisliği yaparlar. Bunu da Hristiyanlara benzemek içindir ki Müslümanlar ne demişlerdir? Eğer Hristiyanlar kendi nebilerini peygamberleri için bunu yapıyorlarsa, büyük bir bayram ilan etmişlerse o zaman bizim peygamberimiz için de bunu yapmamız daha evladır demişlerdir. Bakın mazeret budur kardeşler. Müslümanlar arasında sırf bu söz söylenerek meşru hale getirilmiştir. Söz nedir? Eğer Hristiyanlar kendi peygamberleri İsa Aleyhisselam'ın mevlidini kutluyorlarsa ve o günü büyük bir bayram ilan ediyorlarsa biz buna daha layihiz demişler ve mevlidi şerifi icat etmişler. Fakat unuttukları bir şey var. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki muhakkak ki sizler kendinizden öncekilerin yoluna karış karış kulaç kulaç uyacaksınız. Hatta onlar bir e, kelerin deliğine girse sizler onlara uyacaksınız buyuruyor. Ey Allah'ın Resulü onlar Yahudi ve Hristiyanlar mı diye sorduğunda sahabe Allah Resulü peki kimler olacak diyor. Yani onlardan başka kimler olacak diyerek bu ümmetin Yahudi ve Hristiyanların yoluna karşı karşına kulacı kulacına uyacağını haber veriyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Eğer bu dinden olsaydı kardeşlerim Allah Resulü Aleyhisselatü bunu emretmesi, sahabenin de bunu yapması gerekmez miydi? Allah'ın bunu emretmesi, peygamberin bunu emretmesi gerekmez miydi? Ama onlar ne yaptılar? Böyle bir kıyasa giderek onlar kutluyorsa biz de kutlarız, onlar yapıyorsa biz de yaparız demişler. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın haber verdiği gibi karşı karşına kulacı kulacına ne yapmışlardır? Vurmuşlardır. Hadi Hristiyanlar bunu din adına yapıyor. Peki bizim insanlarımız sabah kadar içki içerek, eğlenerek bunu acaba ne adına yapıyorlar? Tabi bunu da kestirmek biraz zor kardeş. Allah hidayet etsin cümlemize. Bir de kardeşlerim bu tabii ki e, bidat olduğu için yani dinde hiçbir aslı olmadığı için aynı zamanda orada yapılan bazı aşırılıklar ve inkar edilen İslam'ın asla ve asla tasvip etmediği bazı e, şeyler var kardeşlerim. Birincisi, yani birçoğunuz hasbel kader günümüzde mevlid denilen o törene katılmışsınızdır ve orada ki okunan ilahilerde olsun, ki adına ilah ediyorlar veya neşitlerde olsun veya o şey metin var ya mevlid metni diyorlar mevlid okuma diyorlar oradaki mevlidi şerif hep bir de şerif ismini katarak ona değer katıyorlar kardeşlerim şerif hani şerefli izzetli değerli manasında Kur'an-ı Kerim Kur'an-ı şeriftir aynı zamanda yani değerlidir bu tür manalar isimler önlerine sonlarına katarak Mevlid-i Şerif ne bileyim e, gibi şeylerle onun değerli hale kılıyorlar. Ve oradaki Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam'ı övme adına Allah Resulü'nün tevessül, ondan şefaat dileme, ondan yardım dileme ve o kadar çok şeyler var ki küfür ve şirk içeren hepsini de ne yapıyorlar? Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam'ın... E, Sevme adına veya övme adına ne yapıyorlar? Şirk ve küfür sözler söyleyerek hatta işte bu dünya onun yüzü suyu, hürmetine yaratıldı, o olmasaydı bu dünya yaratılmazdı gibi daha birçok sözlerle ne yapmışlardır? Bunları şirk ve küfür içermişlerdir hatta dediğimiz gibi sofiler bir adım daha ileri giderek işte semazengerlerle semazenlerle veya raks ederek işte davullarla zümbürler e, e, birçok şeylerle bunu süslemişlerdir hatta bazı yerlerde kadın erkek karışık bu işi yapmışlardır günümüzde de ne yaptılar işte Mevlevi adı altında bugün eskiden erkekler dönüyordu böyle kafayı bulup şimdi ne yaptılar? Kadınları da döndürmeye başladılar. Bir maydanda kadın erkek ne yapmaya? Ee, dönmeye başlıyorlar. Bunun adında İslam adına yapılan bir ibadetmiş gibi görüyorlar. Ne Allah Resulü Sallam dönerek ibadet etmiş, ne sahabe dönerek ibadet etmiş, ne tabi, ne tabi tabi yani yani bu bir ibadet olsa kardeşlerim bir çocuk bile iki defa dönse üçüncüde ne yapıyor? Kafası dönüyor yere düşüyor. Artık bilmiyorum hap mı içiyorlar başka bir esra mı içiyorlar nasıl dönmeye güç getiriyorlar bu da ayrı bir mesele. Bunu da dindenmiş gibi hatta bazı Müslümanlar ee, düğünlerinde biraz zengin kısım semazen getirerek düğünlerine böyle deflerle o semazenlerin de dönme eşliğinde güya İslami düğün yaptıklarını e, söylüyorlar kardeşler. Tamamen dinden uzak ve dinle hiçbir alakası olmayan nedir? Bir davranıştır. Ne Allah Kur'an'da emretmiş, ne Resulü Aleyhisselam sünnetinde emretmiş ne de sahabe bunu yapmamıştır kardeşler. O yüzden bu da nedir? mevlit'te Mevlid-i Şerif ismini verdikleri şeyde yapılan şeylerden bir tanesi. Hele özellikle bir yerde kardeşlerim katıldıysanız daha öncelerden bilirsiniz. Mevlid'i okunurken özellikle bir yerde herkes ne yapar? Ayağa kalkar, el pençe durur ve o esnada Salavat-ı Şerif okurlar. Bunun sırrı nedir bilir misiniz kardeşlerim? Neden kalkılır? O anda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın oraya geldiğini farz ederek, zannederek veya itikat ederek o şekilde ayağa kalkar, ellerini bağlarlar. Sıpkı namazdaymış gibi Allah Resulü Vesselam'ın geldiğini söylerler. Bu da şirktir kardeşler. Ki bu şu anda toplumumuzda olan şeyler ki Kadın erkek birçok e, bazı ülkelerde dediğimiz gibi bunu kadın erkek karışık da yapıyorlar. Demek ki her ülkeye göre farklı e, şeyler var kardeşlerim. Uygulamalar var. Ya, yani, o, o... Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın cesediyle, ruhuyla oraya geldiğinin inancı, verimcisi o şekilde kalkıp tıpkı namazdaymış gibi el pençe doğan ayağa kalkarak e, o şekilde saygıyı ona göstermeleri. Bir de kardeşlerim Üçüncü bir tehlike daha var ki bakın bid'at kendi içerisinde de ne yapıyor? Tamamen e, şirkleriyle dallanıyor, budaklanıyor. Daha da büyükleniyor. Sadece bir bid'atla yetinmiyorlar kardeşlerim. İçerisinde daha böyle bid'atlar, hurafeler dallanıyor ve ne yapıyor? Şirk küfür Allah korusun meselesine kadar gidiyor. Üçüncüsü de bir e, diğer tehlike de kardeşlerim ki e, bu şeyde yapılan, mevlitte yapılan şeylerden bir tanesi de Allah Rəsulü Səlamı ölmede aşirete gitmek dedik. Ona tevessül etme, ondan yardım, şefaat dilemeyle alakalı bir üçüncü tehlike de biraz önce dediğimiz gibi Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselamın cesedi ve ruhuyla birlikte yaşadığına ve o anda orada hazır bulunduğuna itikat etme inancı kardeşler. Ki bu çok tesavuf ehli Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselamın ee, yaşadığını, yani ruhuyla, bedeniyle yaşadığını, hatta biliyorsunuz birçokları da onunla işte her bir meselede gidip görüştüğünü Çok ve olimpiyatlara bile gelmiş evet, Alümpiyat, doğru olimpiyatlara da geldiği söylendi ee, nedir? hayatta olduğunu ve o şekilde nasıl ki yaşarkenki e, hali neyse o şekilde hazır olunduğu itikadı vardır ki, bu da nedir? şirktir kardeşlerim ki bu e, Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın hayatta olduğu veya bedeniyle, cesediyle yaşadığı itikadı sofilerle, e, sofilerin inancı olup ki bu konuda da kendileri farklı görüşte olmuşlardır. Yani bir birçok meselede ne yapmamışlar? E, birleşmemişler. Kardeşlerim Allah Azze ve Celle diyor ki وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّٰهِ <gülüyor> Eğer bu Kur'an Allah'tan başkasının katından olsaydı muhakkak içinde birçok çelişkiler bulurlardı. <gülüyor> Bakın sofiler ne yapmışlar? Kendi içlerinde Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın yaşadığını, cesediyle ve ruhuyla yaşadığını söyledikleri halde ne yapmışlar? Yine parçalara farklı görüşlere ayrılmışlar. Bir kısım demişler ki, Allah Resulü aleyhissalatu Vesselam hem cesediyle hem ruhuyla görünür demişlerdir. Bir kısmı hayır cismi gözükmez o bir misaldir demişler. Kimi zaman o hakiki olarak gözükür kimi zaman da hayali olarak gözükür demişlerdir. İşte bu tür görüşlerle kimi de hakiki olarak Zat-ı Şerif'i nasıl hayatındaysa aynı şekilde gözükür demişler. Tabi o da en büyük makama erişenler tarafından görülür yalanını ne yapmışlardır? Bu şekilde e, uydurmuşlardır kardeşlerim. Evet, bu da sofilerin uydurdukları şeylerden başka bir şey değildir. Kardeşlerim, şer'i bir delil olarak, Kur'an'da ve sünnette, Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam'ın e, dünya gözüyle, yani vefat ettikten sonra uykuda değil, Uykuda gözükmesi ayrı bir şey kardeşlerim. Yani normal hayatımızda siz yaşarken veya yaşarmış gibi gözükmesi Kur'an ve sünnetten asla bir delil getirmeleri mümkün değildir kardeşlerim. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam ölümünden sonra onu görmek diye bir şey söz konusu değildir. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam da bizim gibi bir insandı. O da ne yaptı? Kullu nefsin zâ ikatul er nefis ölümü tatacaktır. وَمَا Muhammed'un اِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ O da Muhammed de daha öncekiler gibi bir peygamberdi. Evet. O ölür veya öldürülürse... ...sizler diyor topuklarınızın üstünde gerisin geri... ...dininizden geri mi döneceksiniz, irtidat mı edeceksiniz diyor Allah Azze ve Celle. Evet, Aha. hiçbir zaman ne bir sahabe... ...ne de ondan sonraki bir e, hiç kimse... Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın vefat ettikten sonra hayır o ölmemiştir. İşte cesediyle, ruhuyla aramızdadır diye bir şey söylememişlerdir. Hiçbirisi sahabenin arasında o kadar ihtilaf olmuş, o kadar Münakaşalar olduğu halde ne yapmışlardır? dünyevi ve e, dinleriyle alakalı münakaşalar etmişler ki onların içerisinde Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman ve Hazreti Ali radıyallahu anhum olduğu halde hiç kimse o Allah Resulü aleyhissalatü vesselamı canlı olarak görüp meselelerini ona arz ettikleri onlardan asla ve asla ne yapmamışlardır? E, herhangi bir nakil gelmemiştir. Mesela Fatıma radıyallahu anha kendisine mirastan payla alakalı meselede işte ben gideyim de bir babama danışayım diye bir söz ne yapmamıştır? Bir söz vuku bulmamışlardır. Bulmamıştır. Ve ki İbn-i Abdülberrahimullah diyor ki siz diyor muhacir ve ensardan kendinizin daha üstün olduğunuz, olduğunuzu mu zannediyorsunuz? Diyor. Hiç diyor onlardan bir tanesi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a yani işte biz onu canlı gördük ve ona bir sorduk o da cevap verdi diye bir şey duydunuz mu siz diyor. Demek ki kardeşlerim nedir? Bu hem şer'an hem de aklen mümkün olmayan bir şeydir. Akli olarak baktığımız zaman eğer böyle bir şey olsa nedir? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kabrinin boş olması gerekir. Ki bizler ne yapıyoruz? Gittiğimiz zaman, Medine'yi ziyaret ettiğimiz zaman Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kabrini ne yapıyoruz? Selam veriyoruz. Esselamu Aleyke Ya Resulallah. Esselamu Aleyke Ya Eba Bekir. Esselamu Aleyke Ya Umar diye ne yapıyoruz? Selam veriyoruz sahabenin yaptığı gibi. Eğer böyle bir şey olsa demek ki o kabrin ne olması gerekir? Aklen boş olması gerekir. Ve yine Allah Resulü Selam'ın o kabirden çıkıp işte insanlarla çarşılarda dolaşması ve insanlarla konuşup dertleşmesi konuşması gerekirdi mantıken baktığımız zaman evet ee, yine kardeşlerim o Allah Resulü aleyhissalatu vesselamla konuştuğunu iddia eden kimse tarafından nedir? İşte Allah Resulü bunu da dedi, Allah Resulü bunu da dedi diyerek ne yapması? Yeni bir din getirmesi gerekir o zaman. Yani din tamamlandığı halde yeni hükümler ne yapar? Ortaya çıkar. Evet yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam nedir? Cesedi mübarek bedeni Medine'de metfundur ki e, nedir? Bunun oradan çıktığını söylemesi nedir? En büyük cahillerin yani e, söyleyeceği sözden başka bir şey değildir ki Birçok mekanda binlerce insan tarafından bunun iddia edildiği düşündüğü zaman da ne kadar akla ve mantığa aykırı olduğu da nedir? Kolayca anlaşılan bir şeydir. Peki kardeşlerim, peygamberler hiç şüphesiz Allah Azze ve Celle'nin seçilmiş kullarıdır. Ve bir insan vasfı olmasıyla beraber Allah Azze ve Celle'nin onlara vahide bulunduğu kimselerdir. Onlar kabirlerinde e, hayattadırlar. Onların Allah tarafından bizce keyfiyeti bilinmeyen berzahi bir hayatları vardır. Allah Azze ve Celle toprağa onların bedenini yemeyi haram kılmıştır. Bu ehl-i sünnet ve cemaatin nedir? Etikadıdır. Onlar kabirlerinde hayattadırlar ama keyfiyetini biz ne yapamıyoruz? Bilemiyoruz. Ayrıca Allah toprağa o bedeni yemeği ne yapmıştır? Haram kılmıştır. Ve Allah Resulü Aleyhisselam'ın buyurduğu gibi bu beden kıyamet günü ancak çıkacaktır. Diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam insanlar diyor bedenlerin e, kabirlerinden çıkmak için sur üflendiğinde yeryüzü açılacak ve ilk çıkacak olan benim diyor Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam. Allah. Ve ne diyor ki, انا seyyidu veledi adem yevmel kıyamet. Kıyamet günü ben, Ademoğlunun efendisiyim buyuruyor Allah Resulü vesselam. Ve diyor kabrinden ilk çıkacak olan da benim diyor buyuruyor Aleyhissalatu vesselam. Bu ne zaman olacak? Kıyamet Allah. günü Demek ki kıyamet günü Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve bedeni mübarek cesedi ki toprak onu ne yapıyor yemeği Allah Azze ve Celle toprağa haram kılıyor o ne olacak kıyamete kadar o kabirde kalacak Allah Rasulü böyle buyuruyor Aleyhisselatu vesselam kıyamet günü yer yüzünden herkes kabirlerinden çıkacak için emir verildiği zaman toprak yaralıp ilk çıkacak benim diyor Aleyhisselatu bu da nedir? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam hakkında bizim inancımız e, budur kardeşlerim. Evet e, böylelikle e, Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın ümmeti üzerindeki e, hakları dersini e, bitirmiş oluyoruz kardeşlerim. Allah hepinizden razı olsun. E, sabır gösterip dinlediğiniz için bu hiç şüphesiz bir Müslümanın bilmesi gereken şeyler kardeşlerim. Ders boyunca ki 30-40'a yakın e, silsile halinde dersimiz oldu. Allah'a hamdolsun. Bu 35 mi? Bu 35. Bu 35. dersimiz. E, sabır gösterdiğiniz için Allah hepinizden razı olsun. E, bu biliyorsunuz kelime-i iki kısımdan meydana geliyor. Bir kısmı اشهدوا en la ilahe illallah ikinci kısmı ise bu anne Muhammeden ve rasulü, ki Allah hepimize bu kelimeyi söyleyerek dünyadan ayrılmamızı nasip eylesin. iman üzere ölmeyi nasip eylesin. İkinci kısmını biz işlemeye çalıştık. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı olan imanımız, ona olan sevgimiz ve onu nasıl gerçekleştirmemiz gerektiğini veya sevgi nedir, e, kuru bir iddiadan ibarettir. Bunun muhakkak ispat edilmesi gerekir. Allah Resulü olan sevgimizi nasıl ispat ederiz, nasıl hayata geçiririz, ona olan imanımızı nasıl gerçekleştiririz, ona karşı görevlerimiz yapmamız gereken ve yapmamamız gereken Allah'ın hakkı, bu arada Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hakkı bunu birbirinden ayırt edip onun Allah'ın hakkını, Allah'a Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hakkını da Peygamber'e vermeyi İnşallah öğrenmiş olduk Çünkü aatikulllediği hakkın hakkfa buyruyor aatisın her hak sahibinin hakkını verip Bazı şeyler vardır ki sadece ve sadece Allah'a aittir Bazı şeyler de nedir peygambere ait olan şeylerdir ki biz eğer peygamberi sevdiğimizi iddia ediyorsak onun sünnetine tabi olmak onun gittiği yoldan gitmek onun sünnetine sarılmak onun yaşamak, onu yaşatmak, onu tebliğ etmek, onu savunmak ve onun yolunda dille, elle ve kalple cihad etmektir kardeşlerim. Allah Azze ve Celle hepimize bu şekilde Allah Resulü Sellem'e iman etmeyi, onu güzel bir şekilde sevmeyi, onu olan imanımızı gerçekleştirmeyi hepimize nasip eylesin kardeşlerim. İnşallah kendimize daha sonraki derslerimizde inşallah başka bir e, kitap seçer ondan bu şekilde devam etmeye çalışır inşallah Allah azze ve celle hakkı hak bilip hakkata tabi olmayı batılı batıl bilip ondan uzak durmayı nasip eylesin Allah'ım seni sevmeyi seni e, Allah'ım seni sevmeyi senin sevgine yaklaştıracak her ameli sevmeyi bizlere nasip eyle Allah'ım bize hem dünyada iyilik ver hem ahirette iyilik ver ve bizi cehennem azabından koru, bizi rahmetinle, merhametinle cennetine girdirdin kullarından eyle. Allahümme amin, subhanekallahu muzhi bihamdik. eşhedü en la ilaha illa ente estağfiruk ve atubilik, bu ahiru da'vana en elhamdülillahi rabbil alemin.